Ve astagal hadis kitabullah ve hayrel heddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umru muhtetatuhah ve kulle muhtetetin bid'a ve kulle bid'atun dalale ve kulle dalaletin fin nar Fumme ba'du Değerli kardeşlerim bu hafta yine 46. konu 99. ders teyza 46. konunun e, çıkartılacak dersleri ibretlerine Ondan bahsedeceğiz. Dolayısıyla 99. dersi icra edeceğiz. Konumuz, geçen hafta bahsettiğimiz üzere beni mustarık, yani mustarık oğullarına yapılan e, gazveden e, bahsetmiştik. Onunla ilgili gazve esnasında e, Müslümanların başından gene e, geçen olaylar e, aleyhissalatü vesselamın el Haris ibne el Haris'in kızı Juveyriye radıyallahu anha'ya ilân olması ve e, benzeri konulardan bahsetmiştik geçen hafta. Şimdi bu konulardan çıkartılacak derslerimizi de onu söyleyeceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim, geçen hafta da bahsettiğiniz üzere İslam davetinin kendilerine ulaştığı kimselere tekrar ikinci bir uyarı yapmaksızın baskın yapmanın caiz olması. Benim ustalık'a yapıldığı gibi. Mustalık oğullarına yapıldığı gibi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu benim mustalık, mustalık oğullarına İslam'ın tebliği ulaşıyor ama onlar bunu istemiyorlar. Ve ahdi bozuyorlar. Ve hıyanet ediyorlar. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam bunlara baskın yapıyor. Böyle bir durum olmazsa yani İslam daveti, İslam'ın tebliği kendilerine ulaşmazsa bir topluluğa, bir şehre, bir kavme o zaman mutlaka baskından önce oraya e hücumdan önce davet edilmesi gerekiyor. Onların uyarılması gerekiyor. İslam'a çağrılması gerekiyor. Bunu zaten geçtiğimiz derslerde de üstüne basa basa söyledik. Üç şeye davet edileceğine dair bahsetmiştik. Bu da yine o anki komutanın e, yapması gereken görevlerinden biridir. Yani o anki e, emirin yapması gereken şeylerden bir tanesi. Allah'ın bize cennetle Bakara suresinde ve hatta la tekuna fitnetun ve yekuna'd dinu lillah. Onlarla fitne kalmayınca kadar. Buradaki fitneyle kastedilen şirk. Müfessirler ve sahabeler bazıları böyle tefsir etmişlerdir. Buradaki kastedilen fitneyle kastedilen şirk. Şirk kalmayınca kadar ve dinde Allah'ın oluncaya kadar savaşınız onlala. Fe ilin tehev, fe la uduvane illa ale zalimin, eğer son verirlerse yani vazgeçerler, savaşmazlarsa, son verirlerse bu durumda düşmanlık ancak zalimler üzeridir. Yine azameti yüce olan Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimede 190. ayet-i kerimede ve qatilu fî sebil illahellezine yuqatilunekum ve la ta'tedu Sizinle savašan kimselerle Allah yolunda savaşın ama haddi aşmayın. Bu ayet-i kerimeyi daha önce de e, ara ara zikretmiştik ve bunun gereği neydi onu da söylemiştik. Yani haddi aşmayın, çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın vs. <gülüyor> e, silah çekmeyen, silah taşımayan kimselere dokunmayın. Tabi o duruma göre. İnne Allah'a la yuhibbul mu'tedin. Evet. Hadde aşmayın aşmayındı Allah Teala sonra arkasından da sevmediğin kimselerden bahsetti. Kimleri sevmez? Hadde aşanları. Allah hadde aşan, sınırı aşan, tecavüz eden kimseleri sevmez. Evet. Bu mustalık oğulları denen kabile veya topluluk daha önce de zikrettiğin üzere Uhud'da müşriklerle beraber hareket etmişler. Müşriklerin içerisinde Uhud'da Müslümanlara karşı savaşıyorlar. Ahdi bozuyorlar, ihanet ediyorlar. Ee, üstüne üstlük bir de Müslümanlarla savaşıyorlar. Bundan dolayı Ali Sıratu onlara bir ders veriyor ve baskın yapıyor. Daha önce de söylediğim gibi hepsi o bahsedilen sularının pınarlarının yanında darmadağan olup gidiyorlar. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Evet. İşte bu ona işaret eder. Yani neye? Ee, kendilerine bir şekilde davet ulaşmış ama onlar hiyanet etmişlerse baskın yapılacağına işaret eder. İmam-ı Müslim sahihinde e, şöyle bir bab açılıyor. Savaştan önce ve baskından önce İslam'a davet etme babı diye. Bunun altında da hadisler zikrediliyor. Bu hadislerden bir tanesi de daha önce de zikrettiğim üzere e, İbni Avun Rahimahullah Nafiye Evet. Bu da İbni Ömer radiyallahu anh'ın azatlı kölesi e, Nafiye soruyor. Savaşmadan önce İslam'a davet hakkında sorunca e, tabi yazı yazarak o da diyor ki bu İslam'ın evvelinde idi, ilk dönemlerinde idi. Aleyhisselatu vesselam, beni mustalık mustalık oğulları kendileri gafilken ve hayvanları da su içerken, suyun üzerindeyken onlara baskın yaptı. Onların savaşçılarını öldürdü, esir edeceklerini de esir etti. Ve Cüveyriye'yi de, Cüveyriye radıyallahu anhayda, elde etti Tabi ilk önce, daha önce bahsettiğim gibi bu Cüveyriye, başka bir sahabenin sehmine, e, hissesine düşüyor. E, bu kadın da o e, sahabeyle yazışıyor. Yani kendisini azat etme, hürriyete kavuşturma hususunda Aleyhisselatü Vesselam'dan da yardım isteyince Aleyhisselatü Vesselam ona yardım ediyor. Neyin karşılığında? Evlenmenin karşılığında. Dolayısıyla e, Aleyhisselatü Vesselam onu e, azat ediyor, hürriyetine kavuşturuyor, sonra da evleniyor. Evet, ikincisi, ikinci çıkartılacak ders kardeşlerim. Bu Mustalık oğulları <gülüyor> e, şeysinde savaşında geri dönerken münafıklarla bazı şeyler yaşanıyor. O savaşın hemen akabinde. Evet, nüfak sahibi kimseler yani münafıklar e, karalama olan, ayıplama olan Müslümanlara karşı karalayıcı olan fırsatların her birini kaçırmaksızın değerlendirirler. Bundan dolayı da yani asabiyet yani taassup cahiliye iddiaları cahiliye e, çağrıları Selam. münafıkların <gülüyor> münafıkların içerisine filiz diktiği bir bataklıktır. Evet. Yani bu cahiliye iddiaları ve kavmiyetçilik, asabiyet münafıkların içerisinde filiz diktiği bir bataklıktır diyor. Kardeşlerim İslam e, evrensel bir din. Yani bütün insanlığa yönelik, bütün dünyaya yönelik kapsayıcı bir din. Dolayısıyla sınır tanımaz İslam. Ve hiçbir şekilde de araştırma hususunda bir takım engellere de boyun elmez. Fıtrat dinidir. Fıtrat, ne demek fıtrat? Yani Allahu u Teala'nın yarattığı hal üzere bozulmamış fıtrat dinidir ki Allahu u Teala bu dinden razı olmuştur. Evet. Bütün insanlar için, beşeriyat için bu dinden razı oluyor. اليوم ekmeltu lekum dinekum Bugün size dininizi seçtim ve kemale erdirdim. etmemte aleykum ne'meti ve radiyti lekum il islami dina Ve din olarak İslam'dan sizin için razı, razı oldum. Tüm beşeriyet için bir din. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam Ben mustalıkın bu e, kaynağında, pınarında diyelim o hayvanların, insanların sulandığı yerde baş gösteren, Müslümanlar arasında baş gösteren cahiliye bir davranışını, bağırışını, çağrışını, insanlar arasında bu bağırışmaya çağrışmayı hemen durduruyor. ona karşı çıkıyor onlar hatırlayacağınız üzere iki tane e, genç e, hizmetçilerden birisi birbirlerine sataşınca diyelim bir, birisi bir e, diğerine tepik vuruyor arkasından o bir tanesi en çağırıyor yardım öbürü muhacirleri çağırınca Alilalam olaya hemen müdahil oluyor ve e, problemi orada hallediyor çözüyor ve diyor ki yani nedendir bu cahiliye bağırltısı çağrız Bu cahiliye adeti nedendir Neç böyle yapıyoruz bunu bırakın bu çok çirkin bir şeydir diyor ve ashabını yönlendiriyor. Evet Aleyhisinatu vessellam yolculuk esnasındayken dönüşte yolda askerlerine Bu işin birbirlerine düşmenin ve birbirlerine karşı asabiyet kavimlerini toplamanın, çağırmanın çirkin bir şey olduğunu açıklıyor. Allah Teala ve Celle diyor sizleri sizleri bütün bu asabiyetten, cahiliyeden üstün tutmuştur. Sizleri kerim kılmıştır. Dolayısıyla gurupçuluk kavimcilik ve taassup bunları bunları bırakmanız gerekir, bunlara tutunmayın diyor. Onları yönlendiriyor. Dolayısıyla İslam dininin evrensel olup hiçbir şekilde içe kapanıklığı hizbili yani grubculuğu barındırmadığını bunu kabul etmediğini cahiliyeyi ve taassubu tamamen reddettiğini, kabul etmediğini onlara açıklıyor. Hakiki olarak yani bir Müslümanın diğerlerinden temyiz edilip ayırt edilmesi diyor müellif. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının menhecine, metoduna tutunarak sadık bir şekilde boyun eğerek yani dürüst bir şekilde o yola boyun eğerek aleyhissalatü vesselamın bıraktığı menhece Ve onların ahlakına ve amellerine tutunarak insan diğer kimselerden böyle olmayan kimselerden ayırt edilebilir. Onlar ancak böyle e, diğer kimselerden ayrılmış seçilmiş konuma e, yani gelirler. Yoksa bunun dışında bir insanın e, kavmiyetçiliğiyle kabileciliğiyle ondan sonra bir takım taassuplarla memleket e, isimleriyle babaların isimleriyle hiçbir şekilde ayırt edilemez, temiz edilemez. Bunların hepsi, bu iddiaların hepsi cahili iddialardır. Denmek isteniyor. Buna da delil olarak Nisa suresindeki şu ayet getirilmiş وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَنْيَنَ لَهُمْ هُدَ Her kim kendisine hidayet apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı çıkarsa وَيَتَّبِي غَيْرِ سَبِيلٍ مُمِنِينَ ve müminlerin iman eden kimselerin burada kastedilen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sahabe ve onların üzere üzere gidenler izleri üzere gidenler onların izi üzere giden müminlerin yoluna yolundan başka bir yol ararsa nu'allihim ate ve nuslihu cehenneme saat mesira onu döndüğü yere döndürürüz ve onu cehenneme atarız cehennem insan ne kadar kötü bir yerdir nauzu billah Allah bizi katında razı olduğu müminlerin yolundan menhecinden ayırmasını. Evet. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle muhacir ve ensarı Kur'an-ı Kerim'de birçok yörde övüyor. Ara ara zikrettiğimiz gibi. Onlar bütün sıfatları, isimleri, kabilecilikleri biliyorsunuz Elz kabilesi, Hazret kabilesi vardı. Sonra muhacirler Kureyş'ten idi. Bütün bu isimleri terk ediyorlar. Bütün bu isimleri cahiliye davasını terk ediyorlar. Ne zaman böyle bir şey tutuşsa aleyhissalatü vesselam müdahale ediyor. Onlar bu e, cahiliye adetlerini, cahiliye özelliklerini bıraktıklarında şeytanın tuzaklarından ve e, şeytanın her türlü hilesinden Ondan sonra şeytanın kuracağı tuzaklardan kin, e, kinden sakınıp uzaklaştıklarında Allah Azze ve Celle onları hep övmüştür. Ve kıyamete kadar da bu ensar ve muhacir e, sonraki gelen nesillerin dili üzere okunarak Kur'an-ı Kerim'de okunarak övülmeye devam diyor Bakın ayet-i kerime. و السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بايمان رضي الله عنهم وراضوا ان مهاجرlerden ilk geçenler ilk islama girenler ve ensarlar onlara iyilikle tabi olan kimselerden Allah razı olmuştur onlar da Allah'tan razı olmuşlardır ve adallahu cennaten tejri tahtaha al altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Halidinen <gülüyor> fih orada ebedi yani ölümsüzdürler. Velikel fezmul azim. Bu ise çok büyük bir kurtuluş ve kazançtır. Evet. Sahabeler o benim mustaliq olayından dönerken veya orada birbirlerine bu şekilde bir e, karşı çıkma aralığında bir fitne meydana geldiğinde bunun cahiliye kibiri olduğunu orada ayen beyan görüyorlar, fark ediyorlar. Evet. Aynı şekilde e, içkinin haram kılınmasından önce de Yani onlara bu olay, bu yaptıkları iş, e, muhacirlerin, ensarların çağrılması, orada iki kişinin kavgaya tutuşması, onlara bir ezaya, sıkıntıya sebep olduğunu da anlamış oluyorlar. Sonra bunun etkisini e, bu e, kavgaya tutuşmanın cahiliye adetleriyle e, hareket etmenin etkisini Benim mustalıktan dönünce içki meselesinde de daha önce anlattım ya size içki meselesinde de e, hissediyorlar. İçki meselesi, içkinin haramlığı daha önce de anlattığım üzere artık oradan döndükten sonra tamamen kaldırılıyor. Cahiliye e, alışkanlığı olan bu içki o müminlerden siliniyor ki kendilerinden sonra gelen müslümanlar artık onları örnek alsın diye. Hani anlatmıştık Abdurrahman İbn Aff Ensar'ın hurmalığına gidiyor. Onla onlar çağırıyorlar daha doğrusu. O da gidiyor. Orada yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra hatta et yiyorlar orada. Ondan sonra bir de içki içiyorlar. Abdurrahman İbn Aff radıyallahu anhu ve erda çok değerli sahabi içince sarhoş oluyor ve muhacirler hakkında muhacirler hakkında konuşmaya devam ediyor. Şöyle. Ve <gülüyor> nihayetinde daha önce de bahsettiğim üzere Abdurrahman İbni Avf Ensar hakkında konuşuyor. Kendisi muhacir. Düzeltiyorum. Ee, Ensarlı bir adam kalkıyor ve Abdurrahman İbni Avf'ı yaralıyor. Yani onu ona vuruyor. Kavga ediyorlar yani orada. Ondan sonra da Abdurrahman İbni Av geliyor durumu aleyhissirahatü vesselam'a aktarınca içkinin haramlığı iniyor ayet-i Zaten Abdurrahman İbni Av radıyallahu anh bu ayet benim hakkımda indir diyor. Bu ve benzeri olaylar hakkında iniyor. İşte bu da cahiliyeden kalma bir şey olduğu için içki içilmesi. Onu da Allah azze orada ortadan kaldırıyor. Tamamen E, cahiliyenin izi silinsin diyor. Evet. Diyor ki müellif bugün de diyor birçok sözler birçok iddialar var Müslümanlar arasında. Birçok yalan, aldatma, ondan sonra birçok e, Biz de kitap ve sünnet üzereyiz diyenler ama kendilerini belirli bir e, grupla, belirli bir isimle ön plana çıkartan ve bununla gururlanan Hı. gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok gruplar var diyor. Kendisi daha önce Amerika'da kalmış. Amerika'daki gruplardan da bahsediyor. Müslümanların Müslümanların övüneceği ondan sonra diğerlerine üstünlük taslayacağı bir grubu olamaz. Bir e, asabiyeti de olamaz. Taassubu yani. Kavmiyetçiliği. Hiçbir şekilde olamaz. Aleyhisselatü Vesselam arabın acemi acemin araba üstünlüğü yoktur. Hiç kimsenin üstünlüğü yoktur. Müslümanın övüneceği şey Allah'a iman etmekte. İnna ekrema kum indallahi etkakum. Ande lenniz Allah katında en takvalı olanınız diyor müminlere karşı. Ve her kim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi hani bir hadiste diyor ya bir çizgi çiziyor, ondan sonra onun yanlarına da birkaç tane çizgi çiziyor. İlk önce çizgi çizdiği çizgiye diyor ki ashabına karşı işte bu benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yol. Şu yan taraftaki yollar bunlar dalalet ehli yollardır. Bunların her birinin başında bir deccal, bir şeytan deccal oturur ve kendisine çağrı davet eder diyor. Sonra da Araf suresindeki şu ayet-i kerimeyi tilavet ediyor, okuyor ve inne hada's sırat'ı müstakîm fettebi'ûhu ve lâ tettebi'us sübûle fetetarraqû bikum İşte bu benim dost doğru yolumdur, yolumdur ona tabi olun. Onun dışındaki yollara tabi olmayın. O sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıyor. Allahu Teala bizi sırat-ı müstakim üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o çizdiği yoldan gitmeyi nasip etsin. Ve yani gerçekten kazanç ve övünç o yolda giden insanlar için Ama bu yine başkalarına üstünlük taslamak için değil, bu yol başkalarına hakkı anlatmak ve tebliğ etmek içindir. Evet. bir hadiste Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor kardeşlerim diyor ki aleyhisselatu vesselam bazı topluluklar elbette ölmüş olan babalarıyla övünmeyi bırakacaklar son vereceklerdi yahut da onlar cehennemin kömürü olacaklardir Allahu akbar. Yahut Allah-u Teala bak şu ifadeye bak. O kadar yani etkileyici ve yani insanı o kadar bu hasletlere sahip olan insanı o kadar aşağıya bir duruma düşürücü ki Subhanallah diyor ki yahut da ne olacak bu insanlar? Burnuyla diyor dışkı yiyen bir pislik böceğine Allahu u Teala'nın o kimseleri çevirmesi çok kolay bir şeydir diyor. Bu iddiada bulunan kimselere. Allah-u Ekber. Allah Azze ve Celle sizden cahiliye kibrini gidermiştir. Ve babalarla övünmeyi de gidermiştir. Bunu yok etmiştir sizden. Mümin ancak muttakidir. Yani o kimse ki mümündür, muttakidir, takva sahibidir. Yahut da Facir ve şakidir. Yani bedbah, kafir, facir bir kimsedir. İnsanların hepsi Adem Aleyhisselam'ın oğludur. Adem'in o Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır İşte bu bizim ne olduğumuzu anlatıyor bu hadis. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yok. Üstünlük ancak imanda, takvada. Evet. alacağımız ders yardımlaşmak için e, doğru olan doğru anlayıştaki bir İslam'ın doğru anlaşılmış bir İslam'ın yaşatılması ve cahiliye mefhumunun anlamının da e, ma, cahiliye anlayışının da diyelim yok edilmesi bu da şu ifadeden dolayıdır diyor kardeşin ister zalim olsun ister mazlum olsun ona yardım et evet. İslam Hakkın talep edilmesinde, insafın aranmasında yardımlaşmayı yardım yardımlaşmayı öne geçirmiştir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunun hakkında yani hakkın ortaya çıkması hususunda yardımlaşma hususunda Hucurat Suresindeki şu ayetleri indirdi diyor ve inta ifatan min almu'minina ayr mu'minlardan iki taife ik tetelu wa aslihu beynehuma ay sahaslandarsa onların arasını düzelttin fe in baghad ihtahuma ala aluhra ay onlardan biri diğerine karşı hadd aşarsa facatilu allati tebghi hatta tefi'a ila amrillah hadd ashan grupla ta ki bu hadd aşmayı bırakıncaya kadar Savaşın. İla emrillah, tatî ila emrillah. Yani Allah'ın emrine dönünceye kadar. Hadd aşan grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar eee savaş. Fe'infat fasluhu beynehuma bil adli aksitu. Eğer son verirlerse aralarında tartışmaya, kavgalaya, savaşa son verirlerse adaletle aralarını düzeltin ve adaletli olun. İnallah yuhibbul muksatin. Muhakkak Allah Adaletli davrananları sever diyor. İnnemel mu'minune ihveh Mu'minler kardeştir. Fa aslihu Beyne ahavaykum Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Vettegullaha leallekum turhamun Ve Allah'tan korkun ki umulur ki siz takva sahibi olursunuz. Sahihayinde Buhar ve Müslim'de gelen bir hadiste kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Bir kimse kardeşine kardeşi zalimse de mazlumsa da yardım etsin. Eğer zalimse onun yaptığı zulme son versin. Çünkü bu bir yardımdır. Yani bir kimsenin yaptığı zulme son verdirmesi bu bir yardımdır. Eğer mazlumsa onu da o mazlumlu, mazlum olmasına karşın ona yardım etsin. Yani mazlum olduğu için ona yardım etsin. Onun mağdur durumundan dolayı ona yardım etsin diyor. Ya yapabildiği kadar. Bu hadisin Buhari'de başka bir şahidi var. Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki: "Mazlum olsun, zalim olsun. Kardeşine yardım et" denilince birisi diyor ki: "Zalime hani mazlumu anladık da zalime nasıl yardım edebilirim?" deyince, denilince Diyor ki, onun zulmüne engel olursun, çünkü bu da bir yardımdır. Allah'a kupe. Yani bir kimse, bir Müslüman kardeşine zulmediyorsa, onun o zulmüne bir şekilde engel olmak lazım. izah ederek, açıklayarak, onu o zulümden e, engelleyerek. Evet. Dolayısıyla kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mustalih oğulları gazvesinde o gün Mureysiye suyunun üzerinde tartışan muhacir ve Ensar'a karşı <gülüyor> nasıl yardımlaşılacağını, olayın nasıl çözümleneceğini Aleyhisselatü Vesselam bizatihi işaret ediyor, gösteriyor ve her iki eee evet hasmın, düşmanlık yapan kimselerin arasını ne yapıyor? Düzeltiyor. Diyor ki yaptığınız cahil bir iş. Cahiliye işidir. Ve çok cirkindir. Bunu terk edin diyor. Evet. Ondan sonra da bir şey daha yapıyor. O da dördüncü maddede geliyor. ve selam'ın yaptığı. Dördüncü madde. Alacağımız derslerden dördüncüsü. Evet. Hopp. Beşinci maddede ne geliyordu? ya Neyse. Şu dördüncü maddeden devam ediyoruz. Münafıkın suresinin inişi ve e, münafıkların ayıplarının ortaya dökülmesi hususunda o surede zikredilen can yakıcı böyle e, acı veren sözlerin münafıklara karşı söylenmesi. Allahu Teala bahsediyor bunlardan. Bu sure Nifak, munafıklık ve münafıkların ayıplarını bir bir ortaya döküyor ve Müslümanları e, bu şekilde güçlendiriyor. Yani münafıklardan ayırt ederek. Evet. Ki o münafıklar devamlı Müslümanlar arasına nitak sokuyorlar. Onların saflarının bozulmasını, çürümesini istiyorlardı. Allah Azze ve Celle münafıkın suresini indirdi ve şöyle buyurdu. اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ sana geldiği zaman derler ki biz şahidiz. Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulü'sün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُوا Allah bilir ki sen onun Resulü'sün. Sen onun peygamberisin. وَاللّٰهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَادِبُونَ Allah şahittir ki o Yani senin Allah'ın Resulü e, olman hususunda şahitlik etmeleri yalandır demek istiyor burada. Yoksa sen Allah'ın Resulüsün, Allah bunu biliyor. Ama onların şahitlik etmesi yalandır. اِتَّغَذُوا اَيْمَانِهُمْ جُنَّةً فَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَعَمَا Onlar yeminlerini, münafıklar geliyorlar bir de yemin ediyorlar. Vallahi sen Allah'ın Resulüsün diyorlar yeminlerini kalkan edindiler. Yani kendilerine karşı bir örtü edindiler. Nifaklarının ortaya çıkmaması için. Onların yaptıkları iş ne kadar kötüdür. Zalike bi ennehum amenin thumme keferu fetubu ala kulübün. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmelerinden dolayıdır onların kalplerine mühür vuruldu. Fahum la yefgahun. Bunlar anlamazda Onlar anlamazlar. Ve idâ ra'aytahum, şuraya çok dikkat. Ve idâ ra'aytahum tu'cibke ecesamuhum. Ecesamuhum. Sen onları görürsen onların cüsseleri, bedenleri hoşuna gider diyor. Görünüşleri itibariyle sen onlardan hoşlanırsın. Ve yekûle tesma'li kavlihim. Eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Çünkü onlar, onlar süslü sözler kullanırlar. Fitneli sözler kullanırlar. Sen onları dinlersin. Ama... Hiçbir mana ifade etmeyen, hiçbir dayanağı dayanağı olmayan sözler söylenir. Keennehum khuşubun musennede. Sanki onlar dayanmış kütükler gibidir. Yani işe yaramayan, içi boş kütükler var ya ona benzetiyor Allahu Teala. Yasbunu kul mesayhatin aleyhim. Onlar her türlü gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler. Yani aman bizim hakkımızda bir ayet mi inecek? Aman bizim hakkımızda bir şey mi açıklanacak? Diye her türlü gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler. Bu kadar da korkaklar yani. Humul adu fahberuhum Onlar düşmandır, onlardan sakının diyor. Onlardan sakının. Ka'telehumullahi enna yufekun Allah onları kahretsin, öldürsün. Enna <tik> yufekun Nasıl da geri çeviriliyorlar. Ve izah kile lehum ta'ale yastaghfir lekum Rasulullah Onlara gelin size Allah'ın Resulü istiğfar etsin sizin için. Allah'tan bağışlanma dilesin denildiği zaman lev <gülüyor> Onlar şöyle başlarını çevirirler. Başlarını çevirirler ve onların uzaklaştığını görürsün. Büyüklenerek, kibirlenerek onlar uzaklaşırlar. Sevaun aleyhim estagferte lehum emnem Testagfir lehum seni onlara istiğfar etsen de Allah'tan onlar için bağışlanma dilesen de birdir dilemesen de birdir Lay yegfirallahu lehum Allah onlara asla bağışlamayacaktır İnne Allahe la yehtil gamel fasigin Allah fasıklar kavmine hidayet etmez Sebebi işte onların iman edip sonra tekrar inkar etmeleri ve o inkarları üzere devam etmeleri bundan dolayı Evet Onlar e, bu münafıkın suresinde gelen ayet-i kerime, ayet kerimelerin devamında diyorlar ki münafıklar, Allahu Teala onlar hakkında şöyle bahsediyor, هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى <gülüyor> مَنْ اِنْ Allah'ın Resulü'nün yanındaki kimselere, muhacir ve ensar, onlara infah etmeyin, hatta yenfedû. Yani nihaet ja ni dan dalibkicinner on nara htja sajplere ne verme inke paš in dan dalibkic. Onlah je <gülüyor> hazahunni semeovat rdu u lakin nel munafiqina lajalamun, lajafkahhun. Göklerin ve jerin hazineleri bittim servetler Allahhand. Lakin munafalar puno fih edemez da ran nemaz zdabi. Naka bibitler ha jedane engelde serde. Jahuine le i rađana il la jehuruđanna lalzumin hal al. Onlar derler ki bu sözü kim söylemişti? Abdullah Ebi, Ebi Selun. Münafıkların başı. O kavgadan sonra, suyun başında yapılan kavgadan sonra diyor ki biz Medine'ye girersek, Medine'ye dönersek, işte yoldalar ya benim müstalık savaşından gazvesinde dönüyorlar ya birlikte. Medine'ye gidersek güçlü olan, zayıf olanı çıkartacak. Yani biz diyor münafıklar, peygamber aleyhisselatu vesselam'ı ve etrafındakileri çıkartırız diyorlar. Allah Teala onların sözünü bizatihi burada naklediyor. Yaquluna iley racana ila el medine Elbette eğer Medine'ye dönersek güçlü olan zayıf olanı çıkartacaktır. Allah Teala ne diyor onlara? Velillahil ve li İzzet yani güç, kuvvet Allah'ın Resulü'nü ve müminlerindir. Allah'ın Resulü'nü ve müminlerindir. Lakin münafıklar anlamazlar diyor. Evet. Öyle söylüyor. Bununla kastı dediğim gibi aleyhissalatü vesselam ve beraberindekiler zelil kimseler koyu onları çıkartacaklar. Oysa tam tersi. allah Teala bunu beyan ediyor. <gülüyor> Sonra bu sure kardeşlerim Müminlerin bu nifaktan ve münafık kimselerden sakınmaları hususunda e, ayetleri sonlandırıyor ve diyor, diyor ki Allahu Teala ya la tulhukum ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikirden Allah'ı zikretmekten alıkoymasın ve kim bunu yaparsa onlar hüsrana uğramış ziyane oramış kimselerin takendileri ve enfiqu mimma razaqakum min qabla ya'ti sizden birine ölüm gelmeden önce size rızık verdiğiniz şeylerden harcayın harcayın o kimse der ki rabbi ila fe ey rabbim yani kendisine ecel gelmiş kimse ama harcamamış kimse rabbim beni yakın bir zamana kadar tehir ettirsen yani hemen canımı almasan ve ben o zaman tasadduk ederim harcarım ve salihlerden olurum der ve leyü ahirallahu ecele nefsen izaca <Sessizlik> eceluha ve leyü ahirallahu nefsen izaca eceluha Allah asla bir nefsin bir canın eceli geldiği zaman onu tehir etmez onun zamanını uzatmaz E vallahu habirun bima ta'malun. Allah yaptığınız şeyleri en iyi haberdar olandır. Şimdi burada da hak adındaki müfessir diyor ki Allah'ı zikirden alıkoymasın. Yani beş vakit namazdan sakın siz evlatlarınız ve malınız. Biraz genişletelim, genişletelim. Dükkanlarınız, müşterileriniz sakın ola ki verdiğiniz aldığınız siparişler beş vakit namazdan alıkoymasın. Patronlarınız, ustabaşılarınız yani bir sürü şey. Evlatlarınız, sevdiğiniz çocuklar beş vakit namazdan sizi hale koymasın. İbn-i Abbas radiyallahu anhuma diyor ki sizden birisini e, birisinin malı olursa o e, onun zekatı mutlaka vermesi gerekir zekat vererek malını temize çıkartması gerekir. Ve güç getiriyorsa hacca gitmesi gerekir. Ölmeden önce. Ve e, böyle bir kimse Rabbisinden e, eğer bunlar yapmazsa yani Rabbisinden geri çevrilmeyi yani tekrar hayata dönmeyi e, ömrünün uzamasını ister de Allah Azze ve Celle ona ömrünü vermez. Ömrünü uzatmaz diyor. Subhanallah. Yani verilecek bir zekat malı varsa bunu mutlaka verilmesi gerekiyor. Hacca gidecek imkan, para varsa, ondan sonra sıhhat varsa, yol emniyeti varsa bunların e, gerçekleşmesi gerekiyor. Ama tabi bugün şimdi günümüzde sadece e, paranın olması yetmiyor bir de sıraya giriyorsun. E, allah Allahu Teala bekleyen kardeşlerimize sabırlar versin onlara Hacı e, acilen nasip etsin. Amin. Eğer imkanları e, el vermez gidemezlerse de Allahu Teala haccı sevabını versin onlara. Evet. Yoksa bir insan malı olduğu halde hacca niyetlenmezse bakın hac için hazırlık yapmazsa zekatını vermezse ondan sorumlu olacak yani. O zaman bu ayetin kapsana, kapsamına girer diyor sahabi. Radiyallahu anhu. Ya ayyuhallazina la Mallarınız, ey iman edenler, mallarınız ve sizi Allah yolundan uzaklaştırmasın diyor. Evet. Yani hacgede bilmekten, zekat vermekten, Allah yolunda harcamaktan sakın uzaklaştırmasın diyor. Bir başka ayet inna ma'amwalukum wa auladukum fitne vallahu indahu ajrun azim. Mallarınız, evlatlarınız birer fitne, nedir? Allah'ın katında ise büyük bir ecir var. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu fitne yapmasın bizim için. Allah, amin. Evet. 5.'si kardeşlerim. 5. alınacak ders. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam münafıkları orada bildiği halde cezalandırmıyor. Neden? Müslümanların saygınlığını korumak için. Müslümanların bir saygınlığı var. Hatırlayacağınız üzere e, Buhari'de ve Müslüm'de geliyor. Ömer radıyallahu an bu olay yani o tartışma suyun başındaki tartışma cereyan edince e, işin başını da yani ağır sözleri söyleyen Bu Abdullah İbni Ebi Sölün olduğu tespit elince, ortaya çıkınca diyor ki Ömer radıyallahu anh, bırak şunu boynunu vurayım diyor. İzin ver şunu kafasını uçurayım diyor. Allah Resulü adi s-sirahatü ne diyor? Ne diyor? Muhammed insanların, Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor diye konuşmalarını istemem diyor yani. Konuşmasınlar. Böyle bir şey, böyle bir şaya, böyle bir yani dedikodu yayılmasın istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bırak onu insanlar e, Muhammed arkadaşlarından birini öldürüyor diye konuşmasınlar diye. Yani burada Müslümanların saygınlığını kazanmış oldukları o şöhreti koruyor. Evet. Buna işaret var. Dolayısıyla yeri geldiği zaman bazı şeyleri kapatmasını bilmek gerekiyor sabretmesini bilmek gerekiyor. Altıncısı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları batıla dalmamaları için onları oyalıyor. Başka şeylerle meşgul ediyor. Az önce söylemek istediğim buydu. Aleyhisselatü Vesselam ümmet içerisinde en değerli, en yüce bir lider ve komutan idi. Ondan daha üstünü yok. Dolayısıyla hem ashabına hem de kendisinden sonra gelen dil komutanlara insanlar fitnenin içerisinde, batılın içerisinde daldıkları zaman, birbirlerine düştükleri zaman onları şeytanın tuzağını bu şeytanın ortaya attığı bu çabe ve gayretleri bitirecek, onları birbirlerine düşürmekten kurtaracak, yüce gayelere götürecek, neler varsa onlarla meşgul etmeyi Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi öğretiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İbn-i İsa'nın rivayetinde e, geldiği üzere insanları yürütüyor. İnsanları yola devam ettiriyor. Önce onları ikaz ediyor. Bu cahiliye işidir. Bunu terk edin. Bu çok şıkkim bir şeydir diyor. Ondan sonra da yürütüyor. Hatta gündüzleyin akşam oluncaya kadar. Akşam sabah oluncaya kadar sabah oluyor sabah oluyor o güneşin ilk ışıklarında böyle eziy aleyhisselam rahmetullah. Eziyet edici ışıklarında yakıcı ışıklarında dahi yürütüyor. Sonra onlara mola verdiriyor. Onlar mola veriyorlar. Yere dokunur dokunmaz uyuyakalıyorlar. Bu hale geliyorlar. Böylelikle aleyhisselatü vesselam onlardan e, bu fitnenin izini birbirlerine düşmenin o etkilerini Ee, yaşadıkları tartışma ve kavganın e, eserlerini adeta bitiriyor. Evet. Bu şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla bu da alınacak derslerden bir tanesi. Yedincisi kadının e, azat edilmesi yani hürriyetine kavuşturulması onun e, mehiri olarak tayin edilebilir. Biliyorsunuz, nikahta dört şey var. 4 rukun, şart da denilebilir. E, dört şey yerine gelmesi gerekiyor. Birincisi, e, kızın velisinin mutlaka izni olacak. İkincisi, mehir tayin edilecek. Üçüncüsü, iki tane adil şahit olacak. Dördüncüsü de, bu şahitler erkeklerden olur. Kadınlardan olmaz kesinlikle. Evet, kadınlardan sadece alışverişlerde ve bazı özel durumlarda, kadınlıkla ilgili durumlarda şahitlik olur. Evet. Evet. Dördüncüsü de icap ve kabundur. Dolayısıyla mehir hususunda <gülüyor> kadının hürriyete kavuşturulması onun mehri olabilir. Bunu aleyhissalatü vesaire el-haris'in kızı ki bu da benim mustalıkın nesiydi? Lideri komu komutanı konumundaki bir adam. Hepsi zaten esir alınıyor. Bir tek bu adam kaçıyor. Onun kızı da Cüveyriye radıyallahu anha ve erdâh. Ee, o esir düşüyor. Bir sahabenin hissesine. Sonra bu Ee, bu kadın geliyor ne diyor Aleyhisselatü Vesselam'a ben e, işte efendimle hissesine düştüğüm e, adamla yazıştım mukatebe deniliyor buna bu yazışmanın neticesinde tabi bir para vermesi gerekiyor bana yardım eder misin deyince Aleyhisselatü Vesselam sana e, yardım ederim benimle evlenir misin e, yani seni nikahlayayım bunun üzerine sana yardım edeyim deyince kadınla kabul ediyor ve nikahlanıyor ondan sonra da E, Aleyhisselatü Vesselam onu hürriyetine kavuşturuyor ve nikahı altına alıyor. Ondan sonra da ne gerçekleşiyor? Geçen hafta söylemiştim. He? he Benim mustalıktan, mustalık oğullarından birçok insanın ne olmasına? Evet. Hürriyetine kavuşmasına sebebi. Niye? İnsanlar diyorlar ki bunlar diyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın sıhrisi. Yani akrabaları diyorlar. Hepsini bırakmıyor. Allahu Akbar. Evet. Bir başka olay kardeşlerim bu hususta başka bir olay Safiye radiyallahu anha e, Yahudilerin bir kadını Yahudilerden birinin e, kızı yine bu kadınla aleyhissalatü vesselam onu da anlatacağız ileride Hayber'den sonra bu da esir düşüyor onunla da evlendiği zaman o normalde esir ve köle oluyor onu da azad ediyor hürriyetine kavuşturuyor hürriyetine kavuşturmayı da ona mehir olarak vermiş oluyor Bütün bunlar az önce başlıkta söylediğimiz ifadeye delillik ediyor. Yani kadın için azat edilmesi, rüyadığına kavuşturulması mehir olarak verilebilir. Sekizincisi ve sonuncusu azil yapmak caizdir ve terk etmek eftaldir. Azlin ne olduğunu daha önce size söylemiştim. Yani tekrar edecek olursak erkeğin eşiyle birlikte olduğunda suyunu Dışarıya atmasına azıl diyoruz. Bu nereden geldi buraya? Aleyhisselatü Vesselam Mustalikoğulları savaşında bu sahabelere izin veriyor bu hususta. Sahabelere izin veriyor. <gülüyor> Daha önce bununla ilgili hadisi söylemiştim. Onlar <gülüyor> kadına karşı <istiyar> hissedince işte <gülüyor> e, eşleriyle birlikte olanlar veyahut da cariyelerle birlikte olanlar hususunda Buna genel olarak bir izin vermiş oluyor. Ve Sahih Bukhari'de gelen bir hadiste <gülüyor> sizin böyle yapmanızda, azil yapmanızda sizin üzerinizde bir herhangi bir şey yoktur. Ancak kıyamet gününe kadar olacak bir canlı mutlaka olacaktır diyor. Mutlaka yerine gelecektir diyor. de Malik'in rivayet ettiği Ahmet İbni Hanbel'de gelen bir <gülüyor> başka hadiste Sahih Bukhari'de bir hadis aleyhissalatu vesselam'a bir adam azil hakkında sorduğu zaman buyurdu ki aleyhissalatü vesselam eğer kendisinden çocuk meydana gelecek suyu diyor sen bir kayanın üzerine e, dökmüş olsan akıtmış olsan mutlaka Allah azze ve celle oradan o çocuğu çıkartacaktır veyahut da çıkacaktır diyor bir başka ifadeyle ve elbette Allah azze ve celle yaratacağı şeyi yaratacağı canı yaratacaktır diyor Evet. Allah e Allah'ın <gülüyor> dilemesidir. Dolayısıyla Allah'ın lütfundan istemek gerekiyor. Ama çocuk istenmediği zaman bu ezlin yapılması caizdir. A, alimlerin ifadesine eftal olan yakmamaktır. E, bir başka hadis İbn Mace'de geliyor. Ey evet. e Allah'ın Resulü diyor bir adam, ensarlı bir adam. E, benim bir cariyem var. "Azın yapabilir miyim?" dediğinde Ali İsraat ve Selam takdir edilen şey ona gelecektir diyor. Adam eee sonra eşiyle birlikte cariyesine birlikte olduktan sonra Ali İsraat ve Selam'a geliyor ve cariye kadının hamile kaldığını söyleyince eee Ali ve Selam da yani bir kimse için takdir edilen şey mutlaka gerçekleşecektir, olacaktır. Yani bir canlı meydana gelecekse bu olacaktır diyor. Evet. Ee, azil mevzusunu, azil e, konusunu aleyhissalatü vesselam'a ensarlılar geldiği zaman, ensarlılardan bir grup geldiği zaman ilk defa izin veriyor ve onlar diyorlar ki biz ensarlılardan bir grup azil yapıyorduk. <gülüyor> ve aleyhissalatü vesselam buyurdu ki muhakkak ki e, yaratılan şey olacaktır. Ben bunu ne emrediyorum ne de yasaklıyorum. Diye. Dolayısıyla bundan e, hareketle azil yapmak caizdir deniliyor. Evet. Alimlerden e, hür e, kadın hakkında hür kadının izni olmak Yani bir insanın bizim anlayacağımız tarzı söyleyelim. Eşiyle eşin ile birleşirken azil yapmayı izni olmaksızın yapılmasını uygun bulmamışlar. Bu da e, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel ve e, Hanifilerin Eddurul El -Mukhtar, Eddurul Muhtar muhtar adlı kitabında kayıtlı. Yani onun eşin izni alınması gerekir diyor. Kadının e, izni olmaksızın Azil yapılması ise caiz. Mesela uzak bir seferde e, olunması durumunda, harp esnasında, yahut çocuktan korkulursa <gülüyor> veyahut da kadından korkulursa, yani kadın e, ahlaki bozuk olursa, neuzübillah bundan Allah'a sınıyoruz. Çocuğu kötü yetiştireceğinden korkulursa, bu durumda da izinsiz azil yapılabilir diyor. Yalnız buraya son olarak şunu e, dikkat çekmek istiyorum. E, Rızık korkusundan dolayı azil yapmak asla caiz değildir. Yani ben ona bakabilir miyim? İşte onun ihtiyaçlarını görebilir miyim? Vesaire vesaire gibi dünyalık şeylerden dolayı azil yapmak asla caiz değildir. Bir insan azil yapacaksa bu niyetle yapmasın kesinlikle niyetini değiştirsin. İnnemel amal bin niyyat muhakkak ameller niyetler iledir. Evet. Allahu Teala bizlere <gülüyor> ve çoluğumuza, çocuğumuza, kardeşlerimize hakkıyla İslam'ı yaşamayı Haqil anlamayı ve eee nifaktan münafıkların özelliklerinden ve münafıklık gibi davranmaktan bizleri korusun. Bizlere yardım etsin bu hususta. Basiret versin. Hak menhec üzere olmayı bizlere nasip etsin. sallallahu ala <gülüyor> nebiyina Muhammed subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü